Açık Radyo. Evet, Açık Radyoda Canli'nin devam ediyor. Gitir programın anonsunu duyduk ama biz Taksim Gezi Parkından geçişlerine biraz daha yer vermek istiyoruz tabii ki epey hareketli ortalık sert burada birazdan belki gitir eski girebiliriz ilerleyen dakikalarda. Hı -hı. Telefon attığımızda. A A at. Alo. Alo. A A at. at. At. Alo. Al Sal al al al o musun? Alo. Alo. Duyuyorum, evet. Merhaba. Biraz zor şartlardayım. Evet, şu anda meydandasın. <gülüyor> Devam ediyor mu? Biz Roy gördüğümüz kadarıyla halen e, gaz sıkılıyor oraya. Evet, çok kötü. E, önce kendi durumumu anlatayım. Yüzümde maske vardı. Maskeyi açtığım anda e, çok fena oldum. Arkadaşlar hemen ilk yardımı yaptılar. Tansil sıkılar yüzüme. Duyduk, Şöyle... Evet yaklaşık bir yarım saat önce, 45 dakika önce e, Taksim zaten saat 7'den itibaren çok kalabalıklaşmaya başlamıştı. Ben biraz başından anlatıyorum adiseyi. Hı hı. E, çarşı grubu Ceylan Oteli'nin o tarafından geldi ve bir kitle bir anda çok e, büyüdü Taksim meydanındaki. Zaten polisle e, Taksim Gezi Parkı'nda direnenler burun burunaydı. Sürekli polise karşı sloganlar atılıyordu ama kesinlikle ilk başlarda herhangi bir taşı... Sloganların dışında, hükümet alemini atılan sloganların dışında herhangi bir bir e, taş atma, sopa atma veya başka bir cisim atma gibi bir e, olay yoktu aslında. Yaklaşık bu durum polise karşı e, tezavratlar şeklinde bir saat kadar gitti. Ben de hemen olayın çok dibindeydim. E, kullanılamaz hale getirilen bu Gezi Parkı'nın hemen yanındaki hakemeyle arasındaki otobüsün tepesindeydim. Hmm. Zaten bütün olayda 5 metre önümde cereyan ediyordum. Bir evet. yanda ne olduysa... E, Toma'nın önünde zaten insanlar ellerini e, dahi değebiliyordu Toma'ya. Flamalarını sallıyordu her grup kendi flamasını. E, bir anda ne olduysa bir arbede yaşandı. Küçücük birkaç saniyelik bir arbede ve bir anda e, göz gözü görmeyecek şekilde onlar biber gazı atıldı. E, kalabalığın arasına. Bu kalabalıkta e, hemen yakınımdaki bir arkadaşım biraz önce telefonla konuştum. Koluna bir biber gazı isabet etmiş. Ben hemen revire koştum. Revirde tesadüfen eee Adına söylememi istemedi. Başka bir gazeteci arkadaşım ayamdan yaşanan arbedede ayamdan çatlak ya da kırık e, şeklinde e, yaralanması var. Hastaneye götürülüyordu. Ben de yardımcı oldum koluna girerek. <gülüyor> çok büyük çok kalabalıktı grup. Hani illa insanlar biber gazından değil ama ben de o otobüsün tepesinden atlamak zorunda kaldım. Yuvarlandım aşağıya. İnsanlar o yaşanan Hiçbir kaosun içerisinde e, yaralanmalar oldu. Hemen regre koştum. İlk orada birkaç doktorla e, temas kurdum. Hı -hı. O ana kadar o ilk müdahalenin ardından yaklaşık bir 30 kişi gelmişti. Bunun en az 5-10 arasında kanamalı yani başına bir kesim misafir ederek yaralanmış ee, evet. yaralı vardı. Hı -hı. E, şu anda hala Gezi Parkı'na müdahale devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Evet valinin söylediği gibi bugün açıkladığı gibi polis fiziki olarak Gezi Parkı'na girmiyor ama ee, yayına gelmeden önce ben gezi parkındaydım. Atılan biber gazlarının oradaki ağaçlarda yaprakları yararak şeye düşmesini gördüm. Ee, i̇nsanlar orada biber gazını alıp e, gezi parkının dışarıya dışarsın atmaya çalışıyordu dolaylı olarak. Ha. Gezi Parkı'na bu şekilde bir müdahalesi polisi şu anda hala devam ediyor. Hı. Revirde çalışan insanlar var. Revir çok önemli. İlk, i̇lk müdahaleleri burada yapıyorlar. Orada da büyük bir kaotik durum var. Hı. Şöyle e, yaralıları taşıyanlar var. Çok sayıda yaralı geliyor. Onunla birlikte 3-5 kişi birden geliyor ve çok kalabalık var. Gönüllü insanlar orada kalabalığı açmaya çalışıyor ama çok zorlanıyorlar. Ama yine de bir çok, durumu çok ağır olanlar hemen bölgedeki hastanelere, gönderiliyor. Bir, doğru mu bilmiyorum şu bilgiyi teyit edemedim. Bir doktor beni uyardı. Ee, Şişti ya da taksimik Yardım'a götürmeyin dedi. Hem çok yoğun dedi. Hmm. Hem de e... Bir işlem yapıldığından bahsetti Artık polisin işlemini kastetti ama Ne derece doğru şu anda bilmiyorum ee, Meydan şu anda Tamamen polisin kontrolünde Gruplar etraftan polise taş atmaya Polis de onlara gaz atmaya devam ediyor Bu durum ne kadar daha sürecek evet. ee, Şu anda bilmiyoruz Bilmemize çok mümkün görünmüyor evet, Serkan Doğan haber ajansının görüntülerinde Meydanda bir aracın yandığı da görülüyor Aynı zamanda sen görebiliyor musun o Evet şu anda siyah dumanları görüyorum Orada zaten bir araç ee, saat 6 gibi yanmaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 3 saat önce. Ee, orada bir araç daha vardı. Muhtemelen o. Ee, mobil bir baz istasyonu vardı evet, orada. Evet, muhtemelen evet. şu anda o yanıyor. O da yanmaya başladı. Mu muhtemelen. Muhtemelen evet. Gayet benziyor. Komalar hatta şu anda su sıkıyor. <gülüyor> Söndürmeye evet. çalışıyorlar zannedersem. Evet galiba. Evet İstiklal Caddesi'nin başı da epey yoğun. Peki çok teşekkürler Serkan sen e, yoluna bak. Muhtemelen ba, ma, maskeni de tak aynı şekilde. Çok sağ ol verdiğim için. Teşekkürler. Geçmiş Kolay olsun. Kolay gelsin. Sizlere iyi yayınlar. Sağ ol. ol. Görüşürüz. Evet Serkan Hoca'yı dinledik. Gezi Parkı civarında e, şu anda hakemin hemen yanındaki otobüslerin üstündeyken şahit olmuş aslında bu müdahalenin başlangıcına. Biraz bize aktarmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, taksim iki yardım hakkında biz böyle bir duyum aldık ama henüz edebilmiş değiliz. Yani yoğun olmasının yanı sıra orada bir işlemede koyuldu. Hastaların şu anda ambulanslar ama sürekli o tarafa gidiyor. Onu da söylemek lazım. Yoğun toma trafiği altında. Tabii ki Taksim... Gezi farkında yangın e, e, olasılığına karşı pek çok da zaten alet edevatı vardı. Hı hı, evet. dire, direnişçiler de içerideki direnişçiler de e, anda oraya ulaşan e, kapsülleri müdahale etmeye çalışıyorlar. Az evvel Ömen ile konuştuğumuzda daha sakin bir tablo çizmişti ama Serkan Ocak birazcık daha en azından alana hakim. Yani şey meydana hakim olduğu için Arbedi e biraz daha yakın bizim de şu anda Doğan Haber Ajansı aracılığıyla. Görüyor olduğumuz Albede müdahale devam ediyor denilebilir Daha doğrusu insanlar Gezi parkından da çıkıyorlar haliyle ama Taksim meydanı şu anda polis kontrolü altında. Evet aslında Serkan Hoca'nın da <gülüyor> çalıştı radikalde son bir güncelleme yapılmış. Dokuz itibariyle bundan on dakika önce polis <gülüyor> müdahaleyi durdurarak tekrar AKM'nin önüne çekildi deniyor. Sıra Selviler ve İstiklal Caddesi'ne çekilen kalabalıklar da tekrar meydana dönmeye başladı. Şu anda polise taş ve havai pişekler atılıyor. E, Nutu düşünmüş son olarak on dakika öncesinden bir haberdi. Aslında bu on beş gün boyunca e, gördüğümüz bir durumdu bu bir şekilde. insanlar dağılmıyorlar, üretiliyorlar. Sadece gaz bombasının o kimyevi ve engellenemez etkisinden bir sürü ayrılabilmek için e, şu anda olduğu gibi İstiklal Caddesi'nde bazı yerlere e, sığınıyorlar. Sonra tekrar geri çıkıyorlar. Durum e, ne kadar böyle devam edecek henüz bilemiyoruz ama biz de bir şekilde takip etmeye özellikle orada bulunan muhabirler aracılığıyla Hı. takip etmeye devam edeceğiz mevzuyu. Evet canlı yayınlarda farklı portallardan devam ediyor. CNN International'ın da canlı yayında İstanbul canlı yayında olduğu bilgisi var elimizde. Evet. Bir muhabir arkadaşımızla daha ulaşmaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar farklı taraftan Aha, görebilmek için Pınar Önç. Galiba. Evet. Pınar bizlerle beraber. Pınar Tekrar merhaba. Merhaba. Al, me merhaba. Evet biz gönül rahatlığıyla değildi ama yayına bir ara vermiştik en azından sıradan yayınımıza ama tekrar yayına geldik çünkü ağır bir saldırı olduğu haberi hemen düştü. Ol, Sen neredesin ol. şu anda Gezi Parkı'nı mısın? Yani parkın dışına çıktım Şu an Divan Oteli tarafındayım hı hı. Yani Gerçekten akıl Almayacak bir Andı diyeyim ya Hala elim ayağım titriyor Çünkü Çok fazla insan e, Ezilmek üzereydi Herkes birbirini sakinleştirmeye çalışıyordu ama evet. Çadırlar yolları Kapattığı için Ve o maskelerden ee, insanlar net göremediği için evet. e, çok büyük bir e, panik yaşandı ve e, parkın içine doğru e, mer merzenlerin oradaydım tam. E, parkın içine doğru büyük bir idam yaşanırken parkın içine de e, gaz olması atılınca evet. e, yani her şey çok daha korkunç oldu. Evet zaten panik halinde bir kitleden bahsediyoruz ve çok duyduk az evvel telefon bağlantıyla parkın yani, içine dedi yani e, siz e, yaralı sayısı hakkında falan Bilgi sahibi misiniz? Ee, biraz önce aslında bir doktorla görüştük. Çünkü Tam ya, olarak yaralı sayısını vermemekle birlikte revirde e, tedavinin devam ettiğini söylüyor. Çünkü revirler de çok meşgul. Yani evet. yanımdan e, sayısız yaralı geçti. Evet. Hı -hı. Yani hediye e, bulunamadığı için insanlar taşıyorlardı. Hı -hı. Battaniyelerle taşıyorlar evet. E, e, evet yani gerçekten akıl alır manzaralar değildi. Yani bunu bir, bir insan kendi yurt dışına nasıl yapar? Gerçekten akıl almıyor yani yok olmasını istiyor yani böyle açıklanabilir herhalde. Yani o farktakiler bu taleplerin sahipleri yok olsun isteniyor herhalde. Yani bunun gerçekten başka bir e, mantıklı rasyonel bir açıklamasını ben getiremiyorum. Evet. evet. Polis geri çekilmediği sürece de buradaki tansiyon yüksek <gülüyor> şu anda da öyle gözüküyor. Peki çok da meşgul etmeyelim seni. Dikkatli. Tamam. Şey... Görüşürüz tamam, tekrar. Sağol görüşürüz. Evet Radikal'den gene Pınar Ömürç bizlerle beraber de birkaç saat önceki açık yayınımızın içer içerisinde de buradaydı. Moral bozucu olarak nitelendirilmişti. Hı hı. En kaba ifadeyle bugün sabah itibariyle gerçekleşen polis müdahalesini hep aynı esasında argümanla göstericilerin polise saldırmasına karşı yani kendini savunuyor polis şu anda. Evet inanılmaz içinden çıkılmaz bir spiral hiçbirimiz sanırım tam olarak e, anlamlandıramıyoruz. Bu arada aslında pratik bir anons geçmek istiyorum. Bir Twitter üzerinden özellikle pek çok kullanıcının paylaştığı bir anons bu. Sultan isimli bir kız çocuğu kayıpmış ve annesi Taksim İlk Yardım Hastanesi'ndeymiş. Eğer etrafta tek başına bir kız görürseniz, bir çocuk kız çocuğu ismini sorup onu Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne belki götürebilirsiniz. Annesinin orada Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde kendisini beklediğini bir kere hatırlatayım. Evet, Doğan Haber Ajansı'nın kamyasının gördüğümüz kadarıyla... Meydan halen polis kontrolü altında. İstiklal'de pek çok denişçi e, mevcut. Yanan bazı e, istasyonu arabası halen yanmakta. Toma az evvel Selkan Ocak e, Toma e, müdahale ediyor. Şu anda o yangına dendi ama pek gözükmüyor. Tomalar birazcık daha uzakta kalmış. Bu iki yanan araydı ise İstiklal Caddesi'nin hemen başında epey de büyük siyah dumanlar. Çıkarak devam ediyor Evet bir ateş yanıyor gerçekten Evet Meydanda bu zamanda böyle metaforlar da hoş değil ama Gerçekten gördüğümüz görüntü tam da bunu gösteriyor Çan kaybının yaşanmaması en başta temenni ama Şu an kadar olan bile esasında Vatandaşın bu ülkenin vatandaşlarının Büyük zarar gördüğü Parktaki direnişçilerin kendi haklarını arayan direnişçilerin kent haklarını savunan direnişçilerin demokratik hakları için orada olan direnişçilerin neredeyse canına, e, kasıt noktasına e, varan bir müdahaleyle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Evet, Kime yani, bağlansak da akıl almaz olarak ediliyor. Yani kesinlikle biraz önce Plan söyledi parkın içinde örneğin e, çadırlar olduğu için yani şu, şu ana kadar neyse ki... E, ...çok kötü bir haberle karşılaşmadık... ...birazdan belki de yine yaralı durumlarıyla ilgili... ...bir güncelleme alırız ama mesela burada bir olay olsa... ...bunun sorumluluğunu şu an kim alması gerekiyor... ...sorumluluk alması gerekenler şu anda... ...ne yapıyorlar... ...bu, bu soru... ...yani en fazla benim kafama takılıyor aslında... Evet. ...vali, belediye başkanı ve... E, ...emniyet müdürü başta olmak üzere tabi... Evet, şimdi kısa bir ara verelim... ...bir parça arası olabilir... Ee, ...bir şekilde bağlamaya devam edeceğiz... İnsanlar e, bir şekilde radyoya da ulaştılar. Hı hı. Radyonun yolunu bilen programcılarımız, e, kadıköy'e dönenler de var tabii ki. Şu anda tam hakim değiliz birazcık da hmm, fena bir yoğunluk olduğu için insanlar kaçıştılar evet. ve tam da nereye gideceği bilinmeyen blu hali içinde. Ucuzdan belki gerçekten de ara vermek e, makul gibi gözükmekte. Açık Radyo